95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Kaan Şensoy'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Ve bugün bir konuğumuz var. Mahir Ilgaz bizimle programcımız ve 350 Ork'tan. Mahir hoş geldin. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Günaydın. günaydın. Evet bugün Mahir'i konuk ettik. Geçen hafta başladığımız tartışmayı Beraberce sürdürelim diye geçen hafta ne konuşmuştuk? Ee, i̇şte malum e, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı işgali sonrasında e, özellikle Rusya'dan Avrupa'ya giden gazla ilgili tartışmalarla birlikte e, enerji dönüşümü rafa mı kaldırılıyor? E, enerji dönüşümü bundan ya da iklim değişikliği mücadele bundan e, büyük bir zarar görecek mi? E, yoksa tam tersine e, işte doğal gazında aslında ne kadar e, stratejik olarak büyük bir tehlikeye neden olduğu işte otoriter rejimleri beslediği Rusya gibi vesaire anlaşıldığı için enerji dönüşümü hızlanacak mı gibi bir tartışma başlamıştı bütün dünyada. E, bunun içerisinde işte Almanya'nın e, kömürden çıkış tarihini erteleme ihtimali gibi son derece e, tehlikeli e, şeyler de konuşuluyor e, bu konuda neler konuşuluyor neler oluyor Mahir çok yakından izliyor e, şimdi direkt e, Mahir sen istersen son bir aydır bu e, işgalle birlikte tartışmalar nereye doğru dönüşmeye başladı bir bize özetleyerek başlarsan sonra e, birlikte tartışalım Ay hay, elimden e, geldiğince yapmaya çalışayım e, açıkçası bugünlerde gördüğümüz tam olarak e, dünyanın kaderi hakkında çok çetin bir e, savaş. Yani hem e, bunu kelime anlamı olarak zaten e, hali hazırda olan bitenden e, görüyoruz Rusya'nın e, Ukrayna işgali gibi. Ama öte yandan bir de iklim krizi açısından baktığımız zaman... E, Nereye gideceğimiz ve kaç derece ısınmaya gideceğimiz açısından da epey varoluşsal bir savaş içindeyiz. Şunu söylemek gerekir. Sanıyorum kimseye bunun bir itiraz olmaz. Enerji dönüşümü açısından Rusya'nın işgali gerçekten çok kötü bir dönemde geldi. Neden çok kötü bir dönemde geldi? Çünkü enerji dönüşümünün en kırılgan olduğu geçiş anlarından bir tanesinde başımıza geldi bu olay. Bilirsiniz, her türlü toplumsal değişimde gerek devrimler, gerek daha uzun vadeli evrimlerde böyle büyük geçiş anlarında kırılganlık artar ve bu gibi faktörler olduğu zaman dışarıdan o kırılganlık başka bir yere götürebilir, istenilen yere götürmeyebilir. Enerjinin dönüşme açısından da aslında ben olan bitenin bu olduğunu düşünüyorum. Ne oldu? Daha henüz tüm Enerji sistemleri yenilenebilir enerjilere geçememişken, e, yeteri kadar geçememişken, e, sistemlerin içinde gerekli direnci e, yerleştirememişken e, birdenbire e, bu olayın olması e, özellikle fosil yakıt bağımlılığı devam eden e, coğrafyaları çok zorda bıraktı. Bu da dolayısıyla... E, Küresel olarak hepimizi e, zorda bıraktı enerji dönüşümü açısından. Ve şu anda özellikle fosil yakıt e, sanayinden, endüstrisinden e, inanılmaz bir lobi çalışması var. E, enerji dönüşümünü belki de gereğinden, tırnak içinde söylüyorum, gereğinden hızlı gittiği için e, bu duruma e, geldiğini iddia ediyorlar. Öte yanda da bizler aslında hayır enerji dönüşümünün tam olarak da e, kaçırılan fırsatlar zaman içinde e, son belki 20 yıl içinde kaçırılan fırsatlar dolayısıyla e, bu kırılganlığa sahip olduğumuzu e, o yüzden bu durumda kaldığımızı söylüyoruz ve açıkçası e, bu tartışmanın e, sonucunda bence e, hepimizin kaderi belirlenecek diye düşünüyorum. Peki ben bu fosil yakıt şirketlerinin e, bu Lobisinin arkasındaki mantığı yine de tam anlamıyorum yani şeyi anlıyorum henüz bütün dünya enerji sistemi fosil yakıtları üzerine bütün altyapılar işte ticaret ağları vesaire işte santraller şunlar bunlar her şey fosil yakıtlar üzerine kurulu otomotiv sistemi her şey okey bunu anlıyorum. Dolayısıyla bunu e, henüz değiştiremediğimiz için bir geriye dönüş e, ihtimali var. Çünkü geriye dönmek çok kolay. Yani kolayı seçme anlamında bu risk çok büyük. Bunu kabul ediyorum. Ama öte yandan fosil yakıt şirketlerinin bu dön bu savaşın fosil yakıtlara ihtiyacımızın olduğunu gösterdiğini nasıl argümente ettiklerini tam kavrayamıyorum. Çünkü tam tersine aslında e, bağımlılığın ne kadar... işte e, fosil yakıt bağımlılığının ne kadar riskli olduğunu, işte kışın ortasında e, Avrupa e, birdenbire gazsız kalabilirdi vesaire bunu gösterdi. E, yeni evre enerjiye dayalı bir sistem olsa hiç böyle bir sorun olmayacaktı. Artı işte Rusya bu savaşı tamamen e, fosil yakıt parasıyla finanse ediyor. Bunu herkes görüyor. Dolayısıyla ha, bir yandan da şey de vardı. Savaştan önce e, aşırı yükselen e, fosil yakıt fiyatları, özellikle gaz fiyatları hatta gaz fiyatlarındaki artışı Putin'in komplosu, işte bu savaşı başlatmak için komplosu diye yorumlayan yani komplo teorileri de gördüm. Neyse, dolayısıyla nasıl bir mantıkla e, fosil yakıt şirketleri kendilerini yine e, vazgeçilmez hale getiriyorlar? Ben Mahir'den önce ufak bir cevap söyleyeyim mi izninizle? Tabii. E, Ümit sen şeyi duydun mu? Benden sonra tufan diye bir söz duydun mu hiç? Onu anlıyorum aslında ama e, aklı başında insanların e, bunu nasıl kabul etmeyi, e, kabul edebildiklerini ya da evet ya doğru işte fosil yakıt şirketleri de aslında ne kadar önemliymiş. Tam tersi olması gerekmiyor mu? <gülüyor> evet. Ben Mahir'den bunu biraz duymak istiyorum açıkçası. Varsa bir ceba. E, zaten tam olarak biz de bunu söylüyoruz Ümit veya en azından söylemeliyiz e, ama sesimizin en az fosil yakıt lobisi ve hatta onun belki e, birkaç katı daha fazla çıkması lazım. Burada e, yaptıkları şu yani e, kimse bunun zaten söylediklerinin mantıklı olduğunu iddia etmedi. Zaten hani fosil yakıtlar üstünden süre gelen ve e, dünyayı üstünde birçok canlının yaşaması için elberisiz bir hale götüren sistemin kendisi mantıksız bunu da söylüyoruz on yıllardır. E, ama hep dayandıkları nokta geliyor dönüyor şuna e, geliyor e, insanlar sonuç olarak karar verirken kısa dönemli e, önceliklerini e, doğal olarak e, daha öne koyuyorlar daha üste koyuyorlar e, yaşam e, zorluğu işte yoksulluk vesaire artan fiyatlar karşısında e, ayın sonunu getirmek birçok insan için e, çok daha öncelikli oluyor. E, Hal böyleyken e, vadettikleri şey, fosil yakıt endüstrisinin vadettiği şey e, biz arzı artırarak, fosil yakıt arzını e, artırarak e, tekrar fiyatları e, daha insanlar için kabul edilebilir bir seviyeye çekebiliriz olursa, bu ima olursa e, elbette bunun önünde durmak çok daha zor olacak. Ha, Ama şunu da söylemeliyim, ben özellikle... Şu an yaşamakta olduğumuz, özellikle dünyanın batısında diyeyim yaşanmakta olan e, ahlaki e, hezeyanın, hezeyan da demek belki doğruyla ahlaki isyanın bu, bu durumun haksızına, Rusya'nın Ukrayna'ya e, açmış olduğu savaşın haksızına karşı aslında yenilebilir enerjiye dönüşüm için çok ciddi bir fırsat yarattığını çünkü. Belki de hiç olmadığı kadar insanların hayatlarında köklü değişikliklere gidebilecek e, bir ruh haline girdiğini e, düşünüyorum. E, ama öte yandan devletlerin büyük ölçüde e, buna yanaşmadığını, siyasilerin buna yanaşmadığını e, yine kısa vadeli siyasi hesaplar içinde çoğunun e, hareket ettiğini e, görüyorum. Bundan dolayı da e, bizim de kendi argümanlarımızı çizerken sadece uzun vadeli olarak e, bir refah değil fosil yakıtların kendisinin Henüz şimdi, senin de söylediğin gibi, nasıl üstümüzde bir kambur oluşturduğunu ortaya koymamız lazım. Ama şu da var, yani o kamburu atıp da birdenbire hadi aynı şekilde yolumuza devam edecek bir durumda değiliz henüz. Bu doğru. Ee, bunu yapabilmek için gerçekten insanların ilk defa olarak belki taleple ilgili e, konuşmaya başlaması lazım, ciddi ciddi. Ee, onun yapıldığını düşünmüyorum. Peki somut risk? Pardon, buyur Emre Ömer, buyur Ömer abi. Peki e, yani somut olarak şeyi de e, Bilmak gibi ortak dostumuz e, 350 Orkun, evet. aktivist e, ve yazar pek çok özelliği olan yani bir gibi New Yorker'da çok kapsamlı bir e, denemesi yayınlandı çeviri yani... Tam bakmadım ama sanıyorum New Yorker'ta yazılmış en uzun yazı olabilir o. Evet öyle ve tam da e, tam da bu konuyu senin de söylediklerini söylüyor. Yani Yan, yanmakta olan bir tutuşmuş olan bir dünyada artık yan, yakıp yıkmaktan yakmaktan vazgeçmeliyiz diyor ve ikisini birleştiriyor aslında işte bu fırsat evet. kıtlarla, şeylerin Ukrayna'yı Putin'in saldırısını fakat çok önemli bir şey daha söylüyor o da uzun zamandan beri naçizane radyonun çeşitli programlarında da söylemeye çalıştığımız bu yenilenebilir enerjinin açıkça ispat edildiği hem yapılabilir olduğunu yani güneş başta olmak üzere işte rüzgar enerjisine ve kısmen de hidroelektrik sistemleriyle tümüyle geçişin sağlanabileceğini bunun mümkün ve üstelik de ucuz olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hı. şu anda çok kritik bir noktadayız bu kesin. Hı hı. Ama aynı zamanda da büyük bir fırsat da var. Hemen harekete geçersek bu işi halledebileceğimiz en ilginç noktaya da ulaştık diye özetleyebileceğim. Uzun ama iyi bir makale bence. Onu da... Evet. Ben de tavsiye edeyim herkese ama şunu söylemek istiyorum. Ya ben karamsar değilim veya öyle olmamaya çalışıyorum ama e, bilden belki biraz ayrıştığım nokta şu orada. E, bu yenilebilir enerjiye dönüşüm Dediğimiz şey küresel olduğu zaman mantıklı ee, yani talebin büyük bölümü aslında işte ne diyorduk yakın zamana kadar küresel güneyden gelecek gelişmekte olan ülkelerden gelecek diyorduk. Şimdi bu Rusya kriziyle bu değişti ee, küresel kuzeyde de ne kadar fazla fosil yakıtlara e, göbekten bağlı olmanın e, çok hızlı bir dönüşümü gerektirdiği ortaya çıktı yani dünyanın her yerinde es zamanın dönüşüm lazım. Uluslararası Enerji, Enerji Ajansı'nın e, mesela net sıfır senaryosunda ümit sen de bilirsin altını defaatle çizdiği bir şey vardı. Yani bu dönüşüm tamam birçok şey gerektiriyor para gerektiriyor vesaire ama her şeyden önce uluslararası işbirliği e, gerektiriyor. Ve orada benim için çok çarpıcı bir ifade vardı yani bu krizden önce daha da çarpıcıydı şimdi daha da öyle oldu daha önce eşi benzeri görülmemiş uluslararası işbirliği gerektiriyor deniliyordu. Şimdi bu kriz sadece enerji dönüşümünde e, fosil yakıt lobisinin yelkenlerini şişirmekle kalmadı. Aynı zamanda e, uluslararası işbirliği ihtimalini de ciddi e, potansiyel olarak diyeyim, e, sekte vurabilecek bir kriz. Yani... Yeni bir soğuk savaştan, Avrupa'nın üstüne yeni bir demir perde çökmesinden, Çin ve ABD arasında bir soğuk savaştan hatta hatta bazıları 3. Dünya Savaşı'ndan bahseder oldu. Şimdi böyle bir ortamda ihtiyacımız olan enerji dönüşümünü gerçekleştirmenin çok zorlaştığının farkında olmamız ve bunun bilincinde olarak çalışmamız gerekiyor. Dediğim gibi ben karamsar değilim ama önümüzdeki şeyler çok fazla. Ee, ...engeller çok fazla, onların bilincinde olarak çalışmamız lazım. Fosil yakıt sanayi bu arada e, bu bahsettiğim şeylerden acayip memnun. Bahsettiğim gelişmelerden acayip memnun. Bunu defaatle söylüyorlar. Evet, yeni bir soğuk savaş geliyor, silaha yatırım yapmamız lazım vesaire... ...bunu bizzat hiç alakası olmadığını düşündüğümüz... ...fosil yakıt sanayi kendisi söylüyor. Başka bir sektör değil mi normalde? Ee, çünkü biliyorlar ki kendilerine yarayacak durum. Peki burada... E somut olarak şu anda işte daha bir ay olmadı savaş başlayalı. Bu süreç içerisinde somut göstergeler neler? Anladığım kadarıyla iki şey var. Onları biraz açıklayabilir misin? Birincisi bu LNG meselesi. Yani evet. gaz kaynaklarını çeşitlendirme telarşi. Bir de Çin'in burada bir hmm. rolü var galiba. Ya birkaç, önce bir şey söyleyeyim. Yani siz <gülüyor> Şu anda şeyi ayırmak lazım hani Rusya'nın e, uluslararası sistemin içine çok entegre ve e, müthiş derecede kaynak zengini bir ülke olduğunun altını çizmek lazım. E, Rusya'ya uygulanmakta olan yaptırımların batı tarafından uygulanmakta olan yaptırımların temel mantığının Rusya'nın bu kaynaklardan zenginleşmesini engellerken o kaynakları batının almasını e, önlü kesmeden kurulmaya çalışan bir mantık var orada. Ve Nasıl e, oluyor bu? Olmuyor işte. Yani hani e, ne oluyor? E, şöyle oluyor. Evet kısa vadede, kısa vadede Rusya'yı etkiliyor bu ciddi şekilde. E, ama orta ve uzun vadede devam ederse bu süreç yapacağı şey e, bu kaynakların <gülüyor> küresel ekonomiye girişini doğrudan bir ambargo konmazsa e, engellemekten ziyade bunların e, karanlıklaşması ve şeffaflıktan uzaklaşması haline gelecek. Şu anda mesela Petrolden bahsedecek olursak, Rusya'dan petrol alımını sadece iki ülke durdurdu dünyada. Biri ABD, biri Birleşik Krallık. Bunların ikisi de zaten çok az petrol alıyordur Rusya'dan. Ee, ABD, sizin de programın başına dediğiniz gibi, hala e, varil varil petrol almaya devam ediyor. Şu oluyor bir de, e, yani işte gemiden gemiye transferler var, işte Çin'in 30 dolar indirimli petrolü alıp daha sonra onu e, tam fiyattan küresel piyasaya satması gibi durumlar var. Yani... E, hep bahsediliyor işte arz krizi var. Şu anda bir arz krizi yok. Şu anda Rusya aynı petrolü ve gazı dünyaya satmaya devam ediyor. Hı hı. Şu anda bununla ilgili algıyla ilgili bir kriz var. Ee, bunun bir adını koyalım. Bunu bir kenara koyalım. Ee, benim burada gördüğüm temel tehlike aslında şu. Bundan sonra eğlenceliğe ilgili söyleyeceğim bu çerçeveye oturtmak istiyorum. O yüzden söyledim. Bir yandan da özellikle Avrupa'da işte e, Rus fosil yakıtlarına bağımlılıktan kurtulmalıyız. İşte veya işte dünya genelinde genelce olursa fosil yakıtlara bağımlıktan kurtulmayız. Bu da e, evet e, nasıl diyeyim e, taraftar bulan bir söylem ve öyle olması gerekir. Benim gördüğüm tehlike ise şu. Bir yandan yenilenebilir enerji altyapısı kurulurken öte yandan hali hazırda almakta olduğumuz fosil yakıtlardan vazgeçmeyeceğiz. Eğer böyle devam ederse. E, bu da hiçbir işimize yaramayacak. E, şeye dönecek olursak. Yani bu meselesi meselesine dönecek. Yani daha doğrusu sıvı e, fosil gazı e, diyelim Türkçe. Yani işte bunu ne fosil gazını çıkartıyorlar doğal gaz tırnak içinde. Çıkartıyorlar, e, sıvılaştırıyorlar. Ondan sonra e, bunu dünya pazarlarına gemilerle e, satıyorlar. Ee, bir kere dünyada şu anda e, Avrupa'nın Rusya'dan almakta olduğu fosil gazını karşılayacak üretim henüz yok. Eğer ki Avrupa onu Rusya değil de başka bir yerden karşılamaya kalkacak olursa hali hazırda Asya pazarından aktarılması gerekecek o gazın. E, bu da tabii ciddi bir sıkıntı demek Asya pazarları için. Ne oluyor? Özellikle Almanya geçenlerde bir anlaşma imzadı Katar'la gördük. Büyük, büyük Rusya dışındaki, dışındaki büyük elenji e, üreticileri e, işte ABD ve Katar zaten. Bu her ikisinin de çok ciddi miktarda e, bu gazı ihraç edebilecekleri altyapıya yatırım yapacaklar. Ve bu altyapılar da hani bugün kurduğum altı ay sonra çalıştırmaya başladığım değil. En az üç senelik şeylerden bahsediyoruz. Ya bu içinde yaşadığımız 10 yıl iklim 10 yılı olacaktı. Hani ne oldu? 2025'de devreye girecek şeylerden bahsediyoruz en erken. E, fosil yakıt altyapısından bahsediyoruz. Ve bu hali hazırdaki, tekrar ediyorum hali hazırdaki fosil yakıtlara olan talebi azaltmadan olacak bir şey. Yani Çok ek şöyle. bir ek bir fosil ek bir... yakıt Tüketimi getirecek diyor. Aynen öyle. Bir de şu var çünkü Çin e, işte Avrupa Rus gazından petrolünden çıkmaktan başlıyor. E, Çin gayet güzel onu istiyor zaten. Bugün e, işte Nord Stream 2 askıya alındı biliyorsunuz Almanya'ya gidecek olan e, şeyden Rusya'dan e, ikinci boru attı Nord Stream 2. Ya aynı gaz sahalarından Çin zaten bana verdi gazı diyordu bu kriz çıkmadan önce. Şimdi, Yani e, Çin bu gazı ama kendi kullanacak herhalde. Kendi kullanacak. alıp Alıp satmayacak. Veyah evet. Veyahut alıp satabilir eğer yaptırımlar hmm. devam ederse e, indirimle hmm. alıp satabilir. O da olabilir. Hmm. Yani bunu şu anda petrol için mi? Petrol için zaten petrol yapıyor. yapıyor. Petrol için evet. Çin şu anda 30 dolar civarında varil başına indirimle, müthiş bir indirimle alıp gayet güzel tam fiyattan sattığını biliyoruz. Evet. Peki... Şimdi şöyle yani çözümün ne olabileceğine doğru belki gitmek lazım ama burada bir ara soru soracağım. Yani bir 6-7 dakikamız kaldı. Burada Almanya'nın herhalde önemli bir rolü var çünkü Almanya'nın kömürden çıkışı erteleme ihtimali. Konuşuluyor. Bir de nükleer meselesi Ama, de var. Ama ağzımdan Onu, Evet. Evet. Evet. Ne diyorsun o konuda? Böyle bir ihtimal var mı? Çünkü net bir açıklama yok galiba. Var söyleniyor. Sadece <gülüyor> Almanya'da değil. Yani şey birazcık muğlak konuşuyorlar o konuda. Tabularımız yoktur diyorlar gene tırnak içinde. Ya O da benim acayip canımı acıtıyor. Biz senelerdir bağırırken mesela fosil yakıtlardan çıkış için hep tabulara geldik çarptık. Şimdi böyle bir kriz olduğu zaman fosil yakıtlara tekrar... Işte, Ölmüş mezara koyduğumuz kömürü bile diriltmek için e, dönüş konusunda bu kadar hevesli olmaları çok can sıkıcı. Var mı ya sence o... böyle bir ihtimal? Yani kömürün dirilmesi ihtimali var mı? Ya şöyle özetleyeyim. Bilmiyoruz. Kısa vadede ben <gülüyor> e, kısa vadede olduğunu düşünüyorum. Ama e, uzun vadede sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Ama yani bizim için kısa vadeler de çok önemli şu aşamada. Yani evet. e, işte en son etkiler IPCC e, raporundan e, çok geçmedi üstünden adaptasyon veya raporundan çok geçmedi üstünden daha ay olmadı. Hal böyleyken ne kadar kısa bir süre içinde hareket ettiğimizi biliyoruz ya. Benim gördüğüm aslında temel olarak beş tane risk var. Bir tanesi hali hazırda her şey havada. Yani taşların nereye ineceğini bilmiyoruz bir kere. O insanların yani ve bu konuda karar vericilerin ee, karar alma hevesini çok etkileyen bir şey ee, enerji dönüşümü konusunda da. Ee, i̇kincisi, senin dediğin gibi başta Ümit. Yani güvenli olduklarına, gene tırnak içinde kullanıyorum, güvenli olduğuna düşündüklerine, alıştıklarına sarılmayı tercih ediyorlar. Bu da fosil yakıt bağımlılığı. Uh -huh. ee, i̇kincisi, ya, küresel iklim rejimi ciddi bir risk altında. Ee, yani işte az önce bahsettim. Küresel işbirliğine çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz enerji dönüşümü için. Önümüzde COP27 var. Ee, ama işte bu ıı, soğuk savaşlardan, Çin, Rusya, ıı, işte ekseni ve karşısında Batı gibi bir kamplaşmadan bahsediliyor. Ee, bu küresel iklim rejimde çok ciddi bir darbe ıı, vurabilir. Ee, üçüncüsü, yenilebilir enerjilere gitmesini istediğimiz kaynaklar... Iı, İşe yaramadığını bizim bildiğimiz ama fosil yakıtlar tekrar moda olduğu için fosil yakıt endüstrisine göre işte onları temize çıkartmaya yarayabilecek işte karbon yakalama depolama vesaire veya işte jeo mühendislik gibi şeylere gidebilir. Ee, Dördüncüsü gelecekte adım atmanın riski ve pardon gelecekteki iklim hasarının riski günümüzde adım atmaya göre daha az görülebilir. Çünkü dediğim gibi insanlar kısa dönemli önceliklerini daha çok tepeye koyuyorlar. Ee, bu da e, yine e, adım atma hevesini azaltabilecek bir şey. Ee, ya 5.'si gene işte kamplaşma meselesinden bahsettim. Şunu da unutmamalıyız. Yani enerji dönüşümü içinde bir dengesizlik söz konusu. Halihazırda mesela işte bir enerji teknolojileri içinde e, gerekli e, şeylerin, e, minerallerin vesaire işlenmesinin %85'i Çin'de yapılıyor. İşte güneş panellerinde kullandığımız o silikon e, Al tepinin işte silikon şeyin ham maddeni yüzde 99'u gene Çin'den geliyor. E, ben bu gibi riskler görüyorum mevcut durumda e, böyle az, az değil, diyebilir. Evet. Hiç az değil. Ya yani bu şartlarda da e, Almanya vesaire gibi zengin ülkeler kömürü dillmeye kalkarlarsa işte az önce dedim e, iklim rejimine darbe. Yani COP 27'de gidip de Hindistan'ı hatta Türkiye'yi kömürden çıkış erken çıkış için ikna etmek çok zor olur. E, umarım öyle bir delilik yapmazlar diyeyim. Evet. Ömer abi bir eklemek istediğim bir şey var mı? İki şey söyleyeyim. Küçük bir tanesi Almanlardan geri dönmeden bahsettik. E, La moi le déluge'nin Almancası ne acaba diye sormak lazım. <gülüyor> Almanya yeşilleri de dahil olmak üzere herkese. Bir de e, yani bu çok kritik bir noktaya da olduğumuz konusunda yani. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres dahil artık baya küfür etme raddesine geldi. Manyak mısınız falan demeye geldi insanlar. Bu durumdayız kritik. Ben de Mahir'in söylediklerine yani <gülüyor> bu geleceğin karanlık şeylerine de kısmen katılıyorum. Ama e, önümüzdeki 25 Mart'taki iklim grevine de çağırıyorum herkesi. Şunu ekleyebilirim e, Ömer Hocam yani hani. Ben geleceğin karanlık olduğunu düşünmüyorum. Hala onu söylüyorum. Yani evet, Düşünseydim evet. zaten bu işleri yapıyor olmazdım. Evet, evet, ee, evet. Sadece risklerin farkında olalım, ona göre hareket edelim. Bizim için bence şu anda e, en önemli noktalardan bir tanesi sesimizi çok daha yüksek çıkartmak ve şeyin de bilincinde olmak. Şu anda belki de tarihte 2. Dünya Savaşı'ndan beri görmediğimiz derecede e, insanlarda değişim için bir istek var. Özellikle batıda. Evet ee, aynen öyle. Yani ben de şeyi söylüyorum yani bu Naomi Klein'in Rebecca Stephof'la Gençler İçin Her Şeyi Değiştirme Rehberi diye bir kitabı çıkmak üzere orada çok ayrıntılı olarak her şeyi değiştirebilecek bir gençlik hareketinin olduğunu 20 yıllık bir deneyimle anlatıyor e, yazar Klein. E, aynı zamanda da işte Science dergisinde galiba sosyal bilimlerde 2018'de yayınlanmış bir yazıda da e, devrilme noktalarını sosyal anlaşma üzerinde sosyal anlaşmaya varılan <gülüyor> konularda nüfusun %25'i farklı bir etkileyici şeyde bulunabilirse bütün dünyanın anında değişebileceğini gösteren bilimsel bir araştırma var deyimin centola ve arkadaşları tarafından yapılmış. İlginç yani 25 Mart küresel iklim grevine biraz bel bağlıyorum, alıyorum umut umut duyuyorum ben. Ya, e, ben de hani son olarak bir şeyle e, belki bitirebiliriz. E, yani bu dönüşüm <gülüyor> mesela hani iklim krizi mesela bağlamında sürekli. E, İkinci Dünya Savaşı'nda yine benzer büyük bir dönüşme ihtiyacımız var e, denirdi ya eskiden evet. beri. İşte şimdi tam yeni bir savaşın Hı -hı. içindeyiz ve aslında bu savaş şartlarının dönüşümü senin de başta söylediğin gibi Mahir hızlandırması gerekiyor. İnsanların evet. buna daha kolay ikna olabileceği bir dönemdeyiz. Bir bunu belki sürekli söylemek lazım. E, bir, de, e, bir de başta e, yine Mahir'in e, söylediği gibi bu iş aslında güç meselesi. Yani Fosil yakıt e, sektörü kadar güçlü olsaydık, iklim hareketi güçlü olsaydı... ...herhalde bizim sesimiz daha çok duyulurdu şu anda. Bu manipülasyonları yapamazlardı. O yüzden herhalde hareketin hmm. gücünü arttırmak ya e, Bir şey söyleyebilir Evet, çok kısa olarak buna ekleyeyim. Yani önemli olduğunu düşünüyorum, kusura bakma. Sözünü balla kestim. Ee, bir kere fosil yakıt endüstrisinin çok sesi çıkıyor dedik ya... ya ...bu da normal. Yani şu anda gerçekten... E, e, Kafadan çeviremedim. Öner hocam yardımcı olur. War profiteering yani savaştan zengin oluyor. Fosil yıkık sanayi. Evet, yani evet, evet. hiç yapmadıkları kadar... Vurgunculuk yüksek... yani aslında. Ha, Savaş, vurgunculuk... evet, Savaş vurgunculuğu yapıyorlar. Tam olarak evet. bunu yapıyorlar. Ee, evet. İnanılmaz derecede kar elde ediyorlar. Ee, ve şu andaki bence önemli şeylerden biri bizim yapmamız gereken... Tam olarak da o kara işaret etmek ve onun... Ona... Açık söyleyeyim bence ona el konulması lazım o kâra. Yani gerekli dönüşüm için kaynak yaratmaktan bahsediyorsak savaş vurgunculuğu kârlarına el olarak başlayabiliriz buna. Evet vergi koyarak başlayabilir hükümetler evet. herhalde. Bir, evet. de, bir de bizim tarafımızdan bakıldığında da yine aslında çok naifmiş gibi görünse de çok etkili olabilecek enerji tasarrufu yani enerji, enerji kaynaklarını az kullanma, talep yönetimi de diyorlar ya herhalde buna da vurgu yapmaya gerek var. Çünkü Avrupa'da mesela bununla ilgili yapılan hesaplar sadece az bir biraz daha az ısıttıklarında insanlar evlerini ne kadar e, gaz e, ihtiyacının azaldığını gösteriyor belki bunu da hani çok meseleyi apolitikleştirmeden e, vurgulamaya devam etmekte fayda var bir yandan da enerji verimli yatırımlarını tekrar hızlandırmasından bahsediyordu Avrupa'da durmuş durumda çünkü bunlar bunlardan da söz edebiliriz ama e, zamanımızı doldurduk tartışmaya devam edeceğiz. Kâr değil insan deyip 25 evet. paskürsel iklim grevi çağrısına bir kez daha hatırlatma yaparak bitirebiliriz. Evet. Çok teşekkürler Mahir. Ben Mahir teşekkür gaz bizimleydi. 350 Ork'tan ve açık radyodan gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler.